Bizleri Müslüman olarak yaşatsın ve neslimizi de Müslüman olarak öldürsün. Cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim sizlerle bu saatte bütün dersler olarak insan fıtratındaki huyların üzerinde duruyorduk. Bugün de inşallah o seriye devam edeceğiz. Allah bizlere anlatma Hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin Ve Ahlakını Kur'an ahlakıyla düzeltmeyi nasip etsin Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir sözünde Selam, Aleyküm. Yok. Kim İslam'a girer İslam'ını yani ahlakını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez kim İslam'a girer İslam'ını güzelleştirmezse yani hala daha eski ahlakıyla durursa geçmişte de yaptıklarından günümüzdeki işlediklerinden de hesaba çekilir diyor. işte bu yüzden İslam nedir İslam huyların üzerine nasıl bir etki yapar bunların üzerinde duruyoruz kaç haftadır ve durmaya da devam edeceğiz evet bugünkü ilk maddemiz suizanda bulunma kardeşlerim bizler insan olmamız hasebiyle hep zan yani hakkında kesin bilgi olmayan tahminde bulunarak bu zanla dayanarak hüküm vermeyi seven insanlarız. Doğru mu? Evet. Zan kesin bilgi olmadan öyle veya böyle tahminde bulunma. Buna dayanarak hüküm vermedir. Ama nasıl ki acı varsa tatlı da vardır. İyi varsa kötü de vardır. Siyah varsa beyaz da vardır. Yani her şey zıttıyla kayım olması hasebiyle Zannın da hüsnü zan ve suizan diye ikiye ayrılması vardır. Ama insan fıtratı her zaman, her zaman, kötüye meyilli olduğu için, insana nefis her zaman kötülüğü emrettiği için, hüsnü zanda bulunma ağır değil, suizanda bulunma insana daha ağır basar. İşte Allah Azze ve Celle bizleri uyarıyor, ey iman edenler. Zanda bulunmaktan çokça sakının Çünkü zannın bir kısmı günahtır Bir bir suçunuzu araştırmayın Kimseyi kimseye çekiştirmeyin Hanginiz ölü bir kardeşinin etini yemekten hoşlanır Ondan tiksindiniz değil mi Allah'a saygılı olun Allah tevbeleri daima kabul edendir diyor Hucurat 12'de Demek ki zan kötü bir şey. Zandan Allah Azze ve Celle bizleri ne yapıyor? Sakındırıyor. İster dünyevi, ister uhrevi açıdan ne olursa olsun zan sakındırılmış kardeşlerim. Zanın yalan olması onu söyleyenin söylediğini tam olarak bilmemesinden kaynaklanıyor. Şimdi yalanı ele aldığımızda yalan sevilen hasletlerden mi? değil çirkin görülen hatta insanlar hatta bir batında doğan kardeşler arasında bile yalan nedir veyahut babayla çocuklar arasında güvenin sarsılmasına neden oluyor değil mi aynen Yusuf aleyhisselamın kıssasına baktığımız zaman Yakup'un çocukları babalarına yalan söylediklerinde babalar onlara ne yapmıyor Artık güven duymuyor. Yalan bu kadar kötü bir şey. Bu kadar kötü olan bir şeyden zan daha da kötü bakın. Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde zannın yalandan daha kötü olduğunu bizlere bildiriyor. Eğer yalandan bu kadar nefret ediyoruz ve yalancıdan hoşlanmıyorsak peki zan suizan yapan insandan hoşlanmak mümkün mü? Demek ki bu kadar kötü bir şey. Biz de suizandan uzak duracağız. Ve Kur'an-ı Kerim'de müminlerin iyice araştırmadan, karşı taraftan gelen teklifleri zanla değerlendirmeden, düzgün bir şekilde delilli olarak değerlendirmeyi bizlere emretmiştir. Zanla hüküm verme kesinlikle yasaklanmıştır. Verilecek herhangi bir hüküm için iyice araştırılmak suretiyle kesin bilgilerle hareket etmenin gerekliliğine vurgu vurulmuştur. Müslümana yakışan din kardeşi için iyi fikir ve düşünce beslemek. Aksi takdirde kardeşlikler Dostluklar bozulur Kargaşalar devreye girer Ve oturmuş Belki de Hoş dostluklar bile zannan ne yapar Biter Öyle ortamlarla karşılaşıyoruz ki Kardeşler Öyle kibirli enaniyetli Ve kendilerini bir şey zanneden Öyle mahluklar var ki zannan alabildiğini hareket ederek birçok Müslümanların üzerinde bile töhmet oluşturabiliyorlar. Ve kendilerini haklı çıkarabilmek için birçok sözlere de gidebiliyorlar. Bu tip insanların kişilik hastalıkları, ister bir talebe olsun, ister bir yönetici olsun, ister insanlara söz anlatan, dinini anlatan bir hoca olsun, bu bozuk kişilikli insanların, hiçbir zaman kaliteli insanlar yetiştirmesi mahiyetindeki insanları birlik beraberlik içinde tutması mümkün değil Allah hepimizi İslam ahlakıyla ahlaklandırsın zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır diyorum. Evet ama bunun yanında hüsnü zan da var yani iyi düşünme Karşıdakinin hakkında iyi niyet besleme Böyle değildir İnşallah şöyledir tipinde Bu da insanın bakın rahatlamasına sebep olur Bir insan hakkında kötü zanda bulunduğunuz zaman Şöyle bir ruhaniyetinizi bir gözden geçirin Kalbinize garabet basar O insana karşı belki hiç beslemediğiniz Kin tohumları, düşmanlık tohumları Bunlar belirir Bu ne yapar? kabarır, kabarır, kabarır, o insandan karşı karşıya geldiğinizde yüzünüz gülmez. Arkanızı dönersiniz, evinize misafir olsa görmezsiniz bile bir başkalarını görürsünüz. Bunların hepsinin altında yatan zandır. Ama hüsnü zan beslesen, o kardeşini gördüğünde yüzün güler. Ona karşı iyi olan ne kadar huylar varsa aklına gelir, ve ne yapacağını şaşırırsın. İşte bir duygunun kontrol altına alınamaması insanı iyiye ve kötüye böyle çok rahatlıkla götürür. Allah hepimizin imanını artırsın, ahlakını güzelleştirsin. İnsan olduğu gibi bırakılırsa içindeki güzel cevherler çıkmaz kardeşlerim. Allah Resulü'nün dediği gibi Ali sallallahu aleyhi ve selam insan madenler gibidir. İşlendikçe ışıldar evet devam ediyoruz küstürme evet suizan yaparsan arkasından tabi tecessüs gizli hallerini araştırma çıkar bu da insanları ne yapar birbirine küstürür küslüğün birçok sebebi vardır yani çok farklı sebeplere dayanır Bizler öyle bir karaktere sahibiz ki Çok çok karakterli zannettiğimiz halde kendimizi Kadın olsun, erkek olsun, genç olsun Mükellef olarak Veyahut hoca olsun Çok çok karakterli gördüğünüz insanların Çok basit sebeplerden birbirlerine küstüğünü görürsünüz Doğru mu? Peki doğru bir şey mi bu? Darılıp ayrılma sadece şeytanın işine yarayan bir şey ancak küs durmanın da makul ve meşru olan bir suresi vardır 3 günden fazla küs duramazsın Müslüman san. bu sureden sonra o küslüğü sona erdirmek zorundasın meşru bir sebeple ve terbiye maksadıyla olmaksızın bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması selamı, sabahı kesmesi caiz değil. E şimdi küsturmada böyleyse bir müslümanın bir müslümanla irtibatı bayramdan bayrama mı olması lazım? Bayramlar gelmese müslümanlar birbirlerini görmüyor. E küslük, dargınlık bu sefer anlaşılmıyor bile. Görmekten hoşlanmayan bir insan birisi birine selamı sabaha kesse rahatsızlık duymaz ki yani İslam ahlakıyla ahlaklanma devamlı Kur'an sünnet okumakla mümkün değil kardeşler Müslümanların bir arada bulunması irtibat halinde olması gerekir eş, çocuk, mal sizin için bir fitnedir diyor bunların fitnelerinin ne olduğunu bilir misiniz? Mal seni Allah yolundan, Allah'a davetten alıkoyuyorsa, o malda hayır yoktur, o senin için bir fitnedir. Eğer bir eş, bir kadın, seni Allah yolundan alıkoyuyorsa, o saliha bir kadın değildir. O da senin için bir fitnedir. Eğer bir çocuk seni Allah yolundan, Allah'a davetten alıkoyuyorsa, bak bu da bir fitnedir. Onun için meseleleri kavrayabilmek için, o meselelerin tek tek özüne inmek gerekir eğer bir erkek salih olmak için adım atıyor da kadın da onun o attığı adımına mani oluyorsa onun salihliğini engellerse bu sefer erkek de ona karşı ne yapar salih olmayan bir erkek elinden dilinden emin olur mu Huzurun yerine huzursuzluk, mutluluğun yerine mutsuzluk gelir. İşte kardeşlerim küs durma, insanların birbirine karşı sırt dönmeler çok basit sebeplerden olur. Bu sebepler ne olursa olsun, üç günden fazla sırt dönmeyi dinimiz ne yapıyor? Yasaklıyor. Eğer küsme ve dargınlık, karşı tarafın meşru olmayan, bir fiil davranışlarından ileri gelir ve onu yola getirmeyi hedef alıyorsa bu meşrudur mesela hatırlıyor musunuz Tebük, Tebük seferinde sefere çıkmayan bazı sahabeler vardı onlara elli gün selam verilmedi yanlarına oturulmadı onlarla konuşulmadı bu onlara ne yaptı bir yaptırım gücü oldu ve tevbe etmelerine tevbelerinin kabulüne de sebep oldu bu yönlü küsme dargın durma ayrı durma meşru kılınmıştır ama bunun dışında üç günden fazla bir Müslümanı, bir müslümanla dargın durması veyahut bir karının kocanın bir kardeşin bunlar dinde yasaklanmıştır ama bugünümüz öyle hale gelmiş ki bu suizanı da küsü de anlamı hakikaten zor duruma düşmüş Nasıl düşmüş? Çocuklar okula gidiyor. işte Kardeşler birbirini ziyaret edemiyor. Eskiden eşekle giderlerdi, deveyle giderlerdi, katırla giderlerdi. Hacca bile gidenleri hatırlıyor musunuz? Adamlar üç ayda gider, üç ayda gelir. Altı ay yoklardı. Ama inanın o zaman hacca ve ümriye giden insanlar bugünlerden daha fazlaydı ve daha ihlaslıydı. Bugün insanların elinde her türlü imkan var. Ama bu imkanların içinde kardeşlikte, paylaşmada, kendilerinden daha hayırlı insanlarla görüşmekte hayır görmeyen insanların suyizanda bulunmaları, hat safada küstürme o da neymiş tipinde bakmaları vardır. Ama baktığımızda tabii bunlar da Müslüman kardeşlerimiz. Allah ahlaklarını, imanlarını artırsın. insanoğlu yapısı itibarıyla çok farklı duyguları barındıran bir canlıdır. İstemediği olaylara karşı farklı farklı tepkiler verebilir. Tabii ki yaşadığı bir ortam, bulunduğu evdeki kardeş sayılarının farklılığı, cinslerinin farklılığı veyahut fakir olarak yetişmesi, zengin olarak yetişmesi Veyahut kardeşinin güzel bir hayat yaşaması, kendisinin ise aynı imkanlara sahip olmaması, yani türlü türlü sebeplerden insanlar istemediği halde bazı olaylarda farklı farklı tepkiler verebilir. Bazen daralıp küsebilir. Fakat bir anlık duygulara karşı verilen bu istenmeyen tepkiyi, bir an önce unutup ileriye götürmemek gerekir. Beşeri ilişkilerin iyi olabilmesi için beşeriyetten kaynaklanan bazı noksanlıkları bağışlamak zorundayız. Yani bizler birbirini eğitmek zorunda olan insanlarız. Ufacık, ufacık gördüğümüz yani hiç önemsemediğimiz şu küslük, dargınlık, bir anlık verilen böyle bir Gaflet anındaki tepki büyütüldüğünde inanın ona kulak veren insanların da çıktığı zaman Birçok şeyin bittiğini ve büyük olayların olduğunu görürsünüz E bir de şöyle düşünün Bunu imana bağdaştıralım Biz bir söz sarf ettiğimizde Bir hareket yaptığımızda O hareketimizi ya sağdaki ya soldaki melek yazmıyor mu? yazıyor değil mi bunu kulluktan ele aldığımızda soldaki yazarsa ve sağdaki yazarsa bunun ceza ve mükafatı yok mu var bir de kıyamet günü herkesin amel defteri verilip teker teker bu yaptıklarından hesaba çekildiğinde acaba Allah Azze ve Celle'ye bunların hesabını nasıl vereceğiz karşımızdaki insanlar Yapmış olduğumuz bu hafiflikleri belki ne yapayım elimden gelmiyor tipinde kafa sallar oradan gider uzaklaşır kızabilir ama biz bu hatayı yaptığımızda Allah azze ve celle ey kulum bunu neden yaptın diye sorduğunda acaba orada ne yapacağız İşte orada bu duruma düşmemek için birbirimizi uyaracağız hak yolunu tutacağız. Hafif olan her huyu bırakıp karakterli olacağız. Biz dengeli nesilde karakterli olacak. Evet. bir Tabi. Evet. Allah Resulü ve Selam birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin birbirinize sırt dönmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. Bir Müslüman'a din kardeşiyle üç günden fazlası dargın durması helal olmaz diyor. Evet. Demek ki suyunda bulunma, zanda bulunma, insanların birbirine haset etmesi, onların birbirine sırt dönmesine küs olmasına arka çevirmesine sebep oluyor işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey Allah'ın kulları kardeşler olun kardeşler ve bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla dargın durması helal olmaz diyor bir Müslümana din kardeşi için üç günden fazla dargın durması helal olmaz karşılaştıklarında yüz çevirirlerse bakın hadise onların hayırlısı selama önce başlayandır diyor yine Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal olmaz kim Müslüman kardeşini terk eder ve ol, o hal üzerine ölürse cehenneme gider diyor. yine din kardeşiyle bir yıl dargın duran onu öldürmüş gibi olur diyor Ebu Davud kitab edepte cennete mi talipsiniz cehenneme mi hangisine cennete talip olduğunu söyleyip de bununla amel edemeyen insan hakikaten şöyle imanını kontrol etmesi lazım Müslüman Müslümanı terk ederse o hal üzerine ölürse cehenneme gider diyor. Allah hepimize anlayış versin. Duyguları İslam'a göre güzelleştiren, onları terbiye edenlerden eylesin. Şunu unutmayalım ki kardeşlerim. Hepimiz ya anayız ya babayız. Yani büyükleriz. Ve bizden gelen de bir nesil var. Bugün bekar olup delikanlı olan veya bir hanım kızımız, Yarın unutmasın ki ya anne olacak ya baba olacak. Terbiye edemediği bu huy, bu hasletler unutmasın ki sadece kendine has kalmayacak. Kendinden gelen nesil belki daha da beter bozuk olarak o çocukta devam edecek. Ve yarın sana katlanamayan insanların çektiği acıyı belki de sen kendi çocuğundan çekeceksin. Aynı hasletleri sana yapacak. Ve sen bunların acısını Belki de dünyada beteriyle Tadacaksın Öyleyse <gülüyor> Tatmaktansa Bu huylarımızı ne yapacağız Tedavi edeceğiz Bizden gelen nesilde düzelmiş olacak Evet devam ediyoruz Birbirine kar karşı Kırıcı ifadeler kullanmak Belki de Beşeri ilişkilerimizde sakınılması gereken önemli, en önemli hususlardan birisi de bu. Birbirine karşı kırıcı ifade kullanmaktan sakınma. Birbirine söğüp sayma, karşıdakini rencide edecek şekilde konuşma, birbir bir namusuna, dinine, insanlığına, Müslümanlık değerlerine dil uzatma, bu bağlamda çok dikkat edilmesi gereken hususların başında gelir. Hele hele insan kızgınlık anında kendine çok çok hakim olması gerekir. Ne kadar insan karakterli olursa olsun kızgınlık anında söylediği bir söz ömür boyu o insanın alnından silinmez. Ne kadar iyilik yaparsan yap artık senin düşmanın olan insanların hep bu sözü senin önüne ısıtıp ısıtıp getirdiğini görürsünüz. İnsanın kendisini rahatsız eden ve hoşuna gitmeyen durumlar karşısında kızması kötü bir şey mi? Değil, gayet normal bir şey. Kızgınlık bizim fıtratımızda olan bir şey. Fakat bu kızgınlıkla hareket edip insanlara söğüp sayma, taşkınlıklara sebebiyet verme çok yanlıştır. İnsan öfkeli halinde bile itidarla hareket etmeye çalışmalı ve kızgınlık anında Yerini değiştirmeli Ayaktaysa oturmalı Veyahut gidip abdest almalı Veyahut yatıp uyumalı Çünkü öfkeyle kalkan Zararla oturur Öfkeyle kalkan insan Her türlü Fevri davranışlardan Kendini çekmelidir Tatlı dilli olmalı Atalarımızın dediği gibi Tatlı dil yılanı bile Deliğinden çıkarır İnsan her zaman güzel ifadeler kullanmaya çalışmalı ve yüzünden hem de bir ibadet olan tebessümü eksik etmemeli. Evet kardeşler, demek ki birbirimizi kırıcı her türlü ifadeden uzak duracağız. Öyle insanlar var ki, ben açık sözlüyüm, ben sözümü esirgemem der. Halbuki açık sözlülük sözünün Türkçe karşılığı ahlaksızlıktır. Ben biraz ahlaksızım. Ben senin yüzüne her şeyi söylerim. Ama ben kendime aynı şekilde davranıştan hoşlanmam demek ister. Açık sözlülüğüm diyen insanlara, yani bu bir ahlaksızlıktır. Dine göre ahlaksızlıktır. Aynı hareketle davranış yapın açık sözlü olanlara, Dayanamayıp senden uzaklaştıklarına ve küstüklerini görürsünüz. Hani açık sözlüydün? Hani sen doğru sözü duymaktan hoşlanırdın? Bu İslam'ın tabiri değil ve İslam'ı bir öğretim metodu da değil. Çünkü İslam kardeşinin bir ayıbını gördüğünde ört der. Onu ne yap? Terbiye et. Onu gizli Allah da kıyamet günü senin bütün ayıplarını ört. Müslüman, Müslüman'ın ayıbını örter, onu iyilikte yarıştırır, ona her zaman hayrı tavsiye eder. Ben açık sözlüyüm diye başlayan insanlara hemen şu sözü söyleyin. Dur, ne söylersen söyle, mistini sana söyleyeceğim. Ben kaldıracağım sözünü ama ben de sana söylediğimde kaldıracağını. Sakın suratının değiştiğini görmeyeyim diye ona cümleyi yöneltin. Şimdi bekliyorum hadi açık sözlü ol bakayım deyin. Bakın nasıl yan çizdiğini göreceksiniz Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın Allah duyguları kontrol eden kendisinden hakkıyla korkanlardan eylesin sağlam karakterli insanların Allah korkusu had safhadadır duygularını kontrol edemeyen insanların inanın Allah korkusu çok zayıftır çünkü Allah korkusu galebe çalsa o insan bu duyguları kontrol altına alır Bakın konuyla alakalı hadis-i şerife baktığımızda Müslümana sövmek fasıklıktır. Onunla savaşmak küfürdür diyor bu halde. Yani birbirine karşı kırıcı söz söylemenin adı iman değil. Küfürden bir şube. Neymiş kardeşler? Müslümana sövme imandan değil fısktan küfürden hiç kimse bir başkasına fasık veya kafir demesin şayet itham altında bulunan kişi bu sıfatlar onda yoksa o söz onu söyleyene döner diyor evet bir kimsenin kendi ana ve babasına sövmesi büyük günahlardandır diyor sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor kim diyor öz anasına babasına söver yani kim bunu yapar Yapar mısınız? Yapılmaz. Allah Resulü diyor ki ve vesselam falan diyor, falanın anasına babasına söver, o da onunkine söver diyor. Birinin anasına söver, o da onun anasına söver diyor. İşte kişinin ana ve babasına sövmesi budur. Allah bu tür hasletleri bizden alsın. Allah hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın kardeşlerim. Ama kızgınlık, gadab Hepimizde var ve olması gereken de bir şey fakat bunlar kontrol altına alınması gerekir. İnsan eşine kızabilir, çocuğuna kızabilir, komşusuna kızabilir, gelin kaynanasına kızabilir, kaynana gelinine kızabilir. Yani kapıcı ev sahibine ev sahibi kapıcıya herkes birbirine kızabilir. Bu beşeri münasebetlerde gayet doğal bir şey. Ama bu kızgınlık kontrol altına alınmalı. İşte bu kızgınlık anında sözlerinize çok sarf, dikkat edeceksiniz. Nasıl, normal halde nasıl dikkat ediyorsan, kızgınlık anında da dikkat etmek zorundasın. O halde de hesaba çekilen sensin, o halde de hesaba çekilen sensin. Karşıdaki haddi anlamayabilir, hiç önemli değil. Haddi aşana dinde münafık denir, Hattini bilene mümin denir. Sen hangisini seçiyorsun? İşte o olayda takındığın tavır senin sıfatını ortaya çıkaran tavırdır. Haklı dahi olsan Müslüman olarak davranmak zorundasın. Allah bizi öylelerden eylesin. Diliyle başkalarını yaralayan, lanet okuyan, kötülük yapan ve kötü söz söyleyen kimse Gerçek mümin değildir diyor. Başkalarını diliyle yaralayan, lanet okuyan, kötülük yapan, kötü söz söyleyen kimse, gerçek mümin, yani kamil mümin değildir diyor. Bakın, demek ki her söz, her davranış, imanla ne yapılıyor? Özdeştiriliyor. İşte hesaba inanmayan, Müminim dediği halde Müslümanım dediği halde Hesabı hiç düşünmeyen insanlara Hani hep hadis dinliyoruz ya Nasıl olsa tefsir okunmuş Hadisler okunmuş Ya bugün biraz tefsir dinleyelim Hadis dinleyelim veya hadis okuyalım Tefsir dinleyelim diyoruz ya Alın dinlediklerinizin karşılığı bunlar Oradaki hadisleri böyle Öylesine dinleyebilirsiniz ama Dinlerken tefekkür etmek zorundayız. Evet, de diliyle başkalarını yaralayan, lanet okuyan, kötülük yapan, kötü söz söyleyen kimse mümini kamil değildir. Diyor. Allah müminlerden eylesin, eylesin bizleri. Diliyle başkalarını düzelten, diliyle insanlara dua eden, kötülük değil, iyilik yapan, kötü söz değil, iyi söz söyleyen o kamil müminlerden olur. Bunu başarabiliriz değil mi? Başaran insanlar var. Öbüründe başaranlar var. Öyleyse biz iyi tarafı seçelim. Dünya hapishanemiz olsun ama ahiret cennetimiz olsun. Evet. Birbirinizi Allah'ın lanetiyle, gazabıyla, cehennemin ateşiyle lanetlemeyin. Bu da aşırı gaddabın, kızgınlığın akabinde gelen Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir seferdeyken Bir koca karının Devesine lanet ettiğini duyuyor Söyleyin palanını çözsün Deveyi bıraksın çünkü o lanetlendi diyor. Belki o kadın O söylediği sözün ne kadar önemli olduğunu Bilmiyordu İşte biz öğrendik Ne eşimize ne çocuğumuza Ne malımıza ne de başkasına Alın lanet Etmeyeceğiz Edersek, bakın bu gazap ya onları ya bizi bulur. Bunlar basit meseleler, kelimeler değil. Öyleyse Allah dilimizi hayırda kullanmayı ve hayırda söz söylemeyi bizlere nasip etsin. Denildi ki, ey Allah'ın resulü, müşriklere beddua et. Onlara lanet et. Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Ben lanet edici olarak değil, merhamet edici olarak gönderildim hadisi tekrarlayayım ben lanet edici olarak değil merhamet edici olarak gönderildim diyor müslümde evet İnşallah bu da anlaşılmıştır gelelim cimrilik yapmaya evet nedir cimrilik tabi günümüzde baktığımız zaman biraz bu cimriliği anlamak çok zor nasıl ki nasıl ki nasıl ki geçmişteki insanlara yani o sahabeye baktığımızda Allah onlardan razı olsun onlar kendilerindeki ne varsa din kardeşleriyle onu ne yapıyorlardı paylaşıyorlardı bugünküler ne yapıyor cimrilik kişinin sahip olduğu nimetleri yerli yerince harcamamasıdır. Zengin olduğu halde mal tutkusuyla servetini Allah yolunda sarf etmeme, alim olduğu halde tembelliği sebebiyle eser vermeme veya insanlara nasihatta bulunmamak da bir cimriliktir. Cimriliğin çok kötü bir tutum ve haram bir davranış olduğunu ifade eden birçok ayet ve hadis var kardeşlerim. Bir ayet-i de Allah Azze ve Celle ne elini boynuna bağlayıp cimri kesin ne de elini büsbütün açıp tutumsuz ol. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın diyor. İsra suresinin 29. ayetinde evet ailesi, eşi, dostu tüm çevresiyle en iyi ilişkiyi kurup adeta tek vücut olmayı gaye eden bir Müslümanın cimri olması düşünülemez çünkü cimrilik bu gayenin en büyük engellerinden Cimri olan kimse ikramda bulunmaz Hediye takdim etmez Kimseyi davet etmediği gibi birçok davet ve ziyarete katılmaz Yani cimrilik sadece malda gündeme gelen bir şey değil kardeşler Cimrilik Müslümanlığın belki de önünde en büyük engellerden bir tanesi böyle davranan birisinin çok güzel sosyal ilişkilerin olması mümkün değil. Samimi bir diyalog ve sağlam bir ilişkinin bulunabilmesi için bazı değerleri paylaşmak bazı şeylerde de fedakarlık etmek gerekir. Evet Bukhari'de Tirmizi'de gelen bir rivayet var ki iki haslet vardır ki bunlar müminde bulunmaz. Bunlardan birisi cimrilik, biri de kötü ahlak. Yani bunlar bir müminde bir araya gelemeyecek hasletler diyor. Evet kardeşler, cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden önce yaşayan insanları birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz hakları çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir diyor. Müslüm'de gelen ifadede Evet Cimrilikten Sakının Çünkü sizden önceki insanları ta birbirini Boğazlanmaya kadar Bu ne yapmış götürmüş Bu kadar belası büyük bir şey Allah Azze ve Celle Bu hasletler varsa Bizden de neslimizden de Alsın kardeşlerim Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da dualarında baktığımızda kardeşlerim Ey Allah'ım cimrilikten korkaklıktan ömrün zelil dönemine ulaştırılmaktan dünyanın fitnesinden kabir azabından sana sığınırım demiştir evet duayı tekrarlayayım ey Allah'ım cimrilikten korkaklıktan ömrün zelil dönemine ulaştırılmaktan dünyanın fitnesinden kabir azabından sana sağlarım amin ya Rabbi evet bir hadis-i şerifte de Allah kulunun üzerinde verdiği nimetinin eserini görmeyi sever evet kardeşlerim Demek ki Rabbimiz bir nimet verdiğinde kulundan cimrilik değil, onu üzerinde görmeyi ister. Bir de müminin alametlerinden birisi nedir? Allah'ın verdiğinden hem yiyip hem de infak etmek. Korkmayın, vermekten aç kalıp açıkta kalmazsınız. Kim verirse birden 700'e kadar zaten mislini veren kim? Allah. Onu sana veren de Allah. Öyleyse ne elini boynuna bağlayıp cimri olacaksın, ne de elini büsbütün açıp tutumsuz olacaksın. İkisinde de pişman olur, açıkta kalırsın diyor. Evet. Haset. Haset. Tabii ki insanın sevenleri olduğu gibi sevmeyenleri de olacak. Ben de hayatımda dönem dönem birçok insanlarla karşılaştım. Beni sevenler olduğu gibi sevmeyenler de olmuştur. Güzel söz söyleyenler olduğu gibi kötü söz söyleyenler de olmuştur. İyi muamele yapanlar olduğu gibi kötü muameleler yapanlar da olmuştur. Mert olanlar olduğu gibi kaypak olanlar da olmuştur. Ama insan hangi halde olursa olsun dürüstlüğünü, ahlakını, mertliğini korumalı. Müslüman'ın hesap veremeyeceği hiçbir şey yoktur kardeşler. Ama facirin, ahlaksızın, kaypağın hiçbir zaman hesap verdiğini göremezsiniz. Hep karanlıklarda, hep çukurlarda, hep kötülüklerde gezerler. Ama iyi olduklarını zannederler. Atalarımızın dediği gibi, Cahil alimin kıymetini anlamaz. Anlasaydı zaten cahil kalmazdı der. Haset kelimesi de çekememezlikten Başkasına, başkasında olan bir sağlığı, bir zenginliği, bir ilmi veya başka başka benzer nimetlerden dolayı rahatsız olarak kişiden o nimetlerin gitmesini isteme kıskanmak manasına gelir. Bu hasletler de insanoğlunun içinde en çok kadın taifesinde gündeme gelen hasletlerden bir tanesi. Yani haslet kelimesi ağır basan. Yani her insanda bu haslet vardır ama kadın taifesinde biraz daha ağır basar. Düşünün sağlıklı düşünen birisi bir din kardeşinin sağlığının, malının, ilminin, güzelliğinin, veyahut insanların içindeki iyi ilişkisinin sevilmesinin gitmesini ister mi kardeşler? Sağlıklı düşünen birisi. Bakın hiçbir sebep yokken bu tür yanlış hastalıklı düşünceye giren insanın o huyunun tedavi olması gerekir. Hasetçi kıskanç olan birisinin toplumda sadece sevdikleriyle bir araya geldiğini onlarla görüştüğünü ve saygın iyi olan Sevmediği insanlarla irtibatının kesik olduğunu görürsünüz. Çok sınırlı, kısıtlı, iyi insanlarla beraber olduğunu ama kendi cinsi gibi hastalıklı insanlarla hep beraber olduğunu görürsünüz. İşte bunun tedavisi iyi insanlarla da beraber olma, onlardaki güzellikleri yerinde güzel güzel analiz etmeyle ve Kur'an ve sünnet bilgisine sahip olmakla mümkündür haset kalpte bulunan ve insanı kötülüklere sürükleyen en büyük gayri ahlaki özelliklerden bir tanesi hasetçilik öncelikle insanın kendi iç dünyasında huzursuz olmasına çevresindekilerle her zaman her zaman problemler yaşamasına ve Allah katında da günahkar olmasına sebebiyet veren çok çirkin bir davranıştır. Hasetçi olan bir insan hemen hemen enerjisinin tamamı olmasa da büyük bir bölümünü kendisi ve başkaları arasında gereksiz mukayeseleri harcamakla geçirir. Bu da diğer insanlara karşı demin odaya birisi yazı yazdı dikkat ettiniz mi nefret duymasına onlarla olan dostluğunun iletişiminin kopmasına vesile olur eğer hakikaten Allah için bir şey dinlese iyi insanlarla beraber olsa bir gerçek isminle yazar iki böyle yazmaz mert olur eğer haset tedavi edilmezse kötü insanlarla iyi insanlar arasında hiçbir zaman bağ kalmaz ve iletişim kopar eğer haset kötü ahlak tedavi edilmezse zamanla kişinin inancını da tehlikeye sokar çünkü hasetçi sürekli başkalarının gıybet ve dedikodularını yapar bu kötü hasretlerin bir araya gelmesiyle inanın her gün insan günah deryasına battıkça batar. Battıkça batar. Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri arzu etmeyin. Erkeklere çalıştıklarından bir pay var. Kadınlara da çalıştıklarından bir pay var. Allah'tan bolluk dileyin. Doğrusu Allah her şeyi bilmektedir diyor Nisa 32'den. Evet demek ki haset kötü ahlak bütün iyilikleri yok ettiği gibi sosyal ilişkileri de yok eder. Çevresiyle barışık olarak yaşamak isteyen bir insan ateşten kaçar gibi hasetten kötü ahlaktan kaçmalı kardeşlerim. Bakın Allah Resulü ve Vesselam Bir sözünde İmam Bukhari naklediyor Kalbin incelikleri bölümünde Allah'a yemin olsun ki Ben sizin için Benden sonra şirk koşmanızdan Değil de Dünyevi çıkarlar için rekabete Girmenizden korkuyorum diyor Evet Allah hepimize hayır versin Sadece şu iki kimseye gıpta edilir Bir Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse yani ilim verdiği. Diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. İşte bu iki kimseye gıpta edilir diyor kardeşler. Yine hayat şartları sizinkinden daha aşağı olana bakın. Yani sizden daha aşağıda olan insanlara baktığınızda şükrünüz yani malca ilminiz konusunda sizden daha yukarıdakine baktığınızdaysa ne yapar? insanın gayreti artar sabreden ve şükredenlerden olur ama bir insan ilmi konusunda kendinden alttakine malı konusunda da kendinden üsttekine bakarsa sabrı şükrü Kaçtığı gibi haset de ne yapar? Gündeme gelir. Evet, ve vesselam bir gün ateşin yakıp da kül ettiği bir ocağı göstererek haset şu ateşin odunu yediği gibi yapmış olduğunuz iyilikleri yer bitirir. Sadaka da suyun ateşi söndürdüğü gibi kötülükleri siler buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, mala yani. Yine hasretlerimizden bir tanesi de, ömrü faydasız işlerle, oyunlarla, boş şeylerle geçirmektir kardeşlerim. İnsan Bazen ne yaptığının farkına varmaz Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ok atmayı Öğrenmeyi Atını terbiye etmeyi Ailesiyle beraber Olmayı Bunlar hariç Öbürlerinin diğer şeylerin Malayani Boş şeylerle meşgul olmayı Gündeme getirdiğini söylemiştir Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Malayani'yi terk etme Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir demiştir Malayani ile Meşgul olanın hatası Günahı çok olur demiştir Kıyamet günü Günahı en çok olanın malayani konuşan olduğunu söylemiştir evet Allah hepimize hayır versin güzel ahlaka sahip olup malayani her şeyi terk edenlerden eylesin Allah azze ve celle kitabında Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır ...onlarla en güzel şekilde tartış buyurmuştur... ...bildiğimiz iyi ve doğru şeyleri bilmeyenlere... ...en güzel tarzda öğretmek gerekir... ...ama cahil... ...kalbi katı... ...ahlaksızlıktan başka bir şey bilmeyen birisi... ...yemek yese... ...kabı beğenmez... ...sohbet dinlese... ...anlatandan hoşlanmaz... E camiye gitse canı sıkılır, muhakkak gürültüden hoşlanır. Onun işi kargaşa, gürültü ve ahlaksızlıktır. E herkesin de bir anladığı bir dil vardır. Bizlere düşense iyi ve doğru şeyleri bilmeyenlere en güzel tarzda öğretmek. Çünkü ilmin zekatı bilmeyenlere ilmi öğretmekle ödenir. İyiliği emretme, kötülükten nehyetme, bunlar Allah'ın bizden istedikleri şeylerdir. Bunları yapamayan insanlar, yapanların kıymetlerini anlamadıkları gibi, onların da ne olduğunu kavrayamazlar. Evet, evet, o halde iyiliği yapan kötülükten nehyeden hem kendini hem neslini korur kardeşlerim Allah iyiliği emreden kötülükten nehyedenlerden eylesin kim arkadaşının ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter kim de Müslüman kardeşinin ayıbını açığına çıkarırsa Allah da onun ayıplarını bir bir açığa çıkarır Hatta evinde bile olsa onu rezil eder diyor Evet Buraya kadar baya bir huyların üzerinde durduk İslam dininin fert ve toplum hayatına bütüncül yaklaştığı İnsanın dünyada huzur güven ve mutluluk içinde yaşaması ahiret hayatında da bu hayat çizgisini koruyabilmesi için hayatının her alanına ölçüler getirdiği ve bu hedeflere insanı yönlendirdiği bilinen bir gerçek. Evet. İman dinin özü. İbadetler dindarlığın adeta simgesi olmakla birlikte Müslümanlığın bunlardan ibaret olmadığı açık kardeşlerim. Her ne kadar halk arasında ibadetlerin şekil kısmı dinin ve dindarlığın özü olarak algılanmakta ise de bunun yanlış ve yanıltıcı olduğu bir gerçektir. Şekil kolay fakat şeklin arkasında yatan manayı kavramak ve yaşamak en zor olandır. Belli davranışları dindarlık adına da olsa yapmak kolay fakat bu davranış biçimlerini götürmek, istediği hedefe, hedefe ulaştırmak zor ve esas olandır. En yakınlardan başlanarak birlikte yaşanılan insanların hepsine karşı görevlerin yerine getirilmesi ve hiçbir surette başkalarının rahatsız edilmemesi dinimizin en önemli tavsiyelerindendir. Aynı şekilde üzerinde yaşanılan ve insanlar başta olmak üzere sayısız canlılarla ortak kullanılan tabiatın başkalarının da hakkı olduğu düşünerek şahsi çıkarlar ve şahsi enaniyetlerle tahrip edilmesi doğal dengenin ve doğal kardeşliğin ahlakın bozulmasına sebep olur. Kendisine yeterince saygısı olmayan, kendine bile saygı duymayan kişilik yoksulu insanlar, hem yaratıcı hem de insanlık nezdinde konumunu bilmeyen kişiden başkalarına faydanın beklenmesi mümkün değildir. İnsan ilişkilerinde müspel ilişme öncelikle bireylerin başkalarına karşı niyet ve davranışlarını olumlu hale getirmesiyle başlar. Eğer bir insan kendisine karşı samimi değilse ve bir başkasına karşı samimi duygular duymuyorsa o insanın kendisine, Allah'a ve topluma faydalı olması mümkün değil. Evet, Allah hepimize hayır versin. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla yaşamayı hayata geçirmeyi nasip etsin. Rabbim subhanahu ve teala hastalıklı, kötü ruhlu, ahlaksız olan insanların şerrinden de bizleri korusun. Kendi hastalıklarını kendi işlerine koysun. Allah onları da ıslah etsin. Allah onlara da ahlak versin. O 5 lira. Bizleri de hayırdan ayırmasın. Subhanahu Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurike ve etubelik. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar kardeşler.